İyi ama ben istesem de partnerim vegan olmak istemez. Bu bir önceki amanın yani hayvansal yiyecek tüketmeyi bırakırsam ailem ve arkadaşlarım üzülür amasının değişik bir versiyonu. Ama daha çok sizinle aynı şeyleri yemeyen biriyle birlikte yaşıyor olmanın Yemek hazırlama işini pratik bir mesele olarak daha meşakkatli hale getirmesi problemi ile alakalı. Bu durumun üstesinden nasıl gelebilecekleri konusunda yeni vegan olmuş insanlara yıllardır tavsiyeler veriyoruz. Burada da bu konudaki fikirlerimizi paylaşacağız. Birincisi, buna benzer pek çok durumda İlk başta çok hevesli olmamakla birlikte diğer partner bu kararın ahlaki nedenleri açıklandığında kendini yükümlü hissetmeye başlar ve hatta bazen vegan bir beslenme düzeni benimseme konusunda heveslenir. Bir mesele hakkında ilişki yürüttüğü kişiden farklı bir ahlaki görüşü taşıyan herkesin partnerini eğitmek gibi bir görevi vardır. Bazen ikna eder... Bazen de edemez. Fakat ikna olmuş ya da en azından evdeyken vegan yiyecekler tüketen bir sürü insan biliyoruz. Partnerinizi zorlamaktan ziyade bu ahlaki mesele konusunda eğitmek zorundasınız. Gerçi bu genel olarak her türlü eğitim için geçerlidir. İnsanlara bağırırsanız ya da onlara ahlaken zayıf ya da aptal bireylermiş gibi hissettirirseniz Hiçbir şey öğrenmezler. Hayvansal ürün tüketmenin toplumda nedenli yaygın olduğunu düşünürsek, çoğu insan vegan bir beslenme düzenini tırnak içinde uygunsuz bulacaktır. Bahsettiğimiz ve bahsetmeye devam edeceğimiz gibi, böyle bir görüşü reddetmek için birçok mantıklı sebep olduğunu düşünsek de, bunun yaygın bir görüş olduğu gerçeği değişmiyor. Yani öğretmemiz ama öğretirken nazik olmamız gerekiyor. Ayrıca partnerinin vegan yiyeceklerin sıkıcı ve tatsız olduğu fikrine kapılmaması için vegan olan kişinin lezzetli vegan öğünler hazırlamaya gayret etmesini de öneririz. Bizim deneyimlerimize göre vegan yiyeceklerin ne kadar lezzetli, İlginç ve çeşitli olduğunu görmek insanları genelde hem şaşırtıyor hem de memnun ediyor. Lezzetli yiyecekler ve yeni mutfaklar keşfetme macerasını paylaşmaktan keyif alıyorlar. Daha sonra bahsedeceğimiz bazı kaynaklar bu açıdan yardımcı olacaktır. İkincisi, aynı yiyecekleri sevmeyen iki... Ya da daha fazla kişinin birlikte yaşaması oldukça sık rastlanan bir durum. Vegan olan taraf ahlaki gerekçelerle evde hayvansal ürün bulunmasına itiraz etmezse bu pratik mesele kolayca çözülür. Çok az bir çabayla öğünlerin çoğu her iki tarafın yiyebileceği şekilde ayarlanabilir. Mesela bir porsiyona tofu ya da baklagiller eklenirken diğerine et konabilir tamamen farklı iki yemek hazırlamak zorunlu değildir.